John Steinbeck İnci Seslendiren Akın Altan Kasabada iri bir incinin öyküsü dilden dile dolaşır. Nasıl bulunduğu, sonra nasıl gittiği? Bir balıkçıdan söz edilir. Adı Kino'dur. Karısı Huana'dan ve çocukları Koyotito'dan. Öykü yıllar boyunca o denli çok anlatılmıştır ki, kasabada yaşayan herkesin belleğinde yer etmiştir. Ve sevilen bütün öyküler gibi, burada da yalnızca iyiler ve kötüler, aklar ve karalar bulunur. İkisinin ortası yoktur. Kimi okurlar bu öyküyü bir mesel olarak değerlendirebilirler. Herkes kendince bir anlam çıkartıp yaşamını aktarabilir. Her neyse...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 Nemli havadan korunmak için battaniyeyi burnuna dek çekmişti. Yanında bir kımıltı duyunca gözlerini açtı. O ana ses çıkarmamaya özen göstererek kalktı yerinden. Çıplak ayaklarıyla Koyotito'nun uyuduğu asma yatağa yaklaştı. Üzerine eğilerek birkaç söz mırıldandı. Koyotito bir an baktı, sonra gözlerini kapayıp yeniden uyudu. O ana ocağa yaklaştı.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 Huana'nın Koyotito'yu yataktan aldığını ipin gıcırtısından anladı. Huana, oğlunun altını değiştirip temizlediği, sonra atkısına sarıp burçlarını düğümleyerek boynuna astı. Kino bakmadan görebiliyordu bütün bunları. O sırada Huana çok eski bir türkü mırıldanmaya başladı. Türkünün bir bölümünü söylüyor, uzun bir aradan sonra aynı bölümü yeniliyordu. Bu ezgi de Kino'nun aile türküsünün bir parçasıydı. Belki de tümüydü. Kimileyin boğazına bir şey düğümleniyor...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 Ocağın başına bağdaş kurup oturdu. Sıcak bir mısır ekmeğini yuvarladı, salçalı bulamaca batırıp yedi. Biraz da pulki içti. Bir bitki özünün mayalandırılmasıyla elde edilen bir içki. Böylece kahvaltısını etmiş oldu. Birkaç şölen dışında yaşamı boyunca kahvaltısı mısır ekmeğiyle pulkiden olmuştu. Kino hiç unutamadığı bir şöleni anımsadı. O gün öyle çok yemişti ki az daha ölecekti. Kahvaltısı bitince Huana da karnını doyurmak üzere ocağın yanına geldi. Bir kez konuştular. Konuşma yalnızca bir alışkanlıktı Kino'ya göre. Sözene gerek vardı ki. Yaşamından hoşnuttu, mutluydu ve bütün bunlar yüzünden okunuyordu. Güneş ışınları kulübenin yarıklarından içeri sızarak çalılarla yapılmış evi ısıtmaya başladı. Koyotito yatağını ve onu tavana bağlayan ipleri de aydınlatmıştı bu ışınlar.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 Ağır ağır ipten aşağı iniyor, yatağa yaklaşıyordu. Huana, oğlunu akrepten korumak amacıyla eski bir büyücü duasını yineleyip duruyordu. Sonra da kenetlenmiş dişlerinin arasından, Meryem Ana'ya seslenişi mırıldanmaya başladı. Bu sırada Kino, ses çıkarmamaya özen göstererek, kayarcasına yatağa yaklaşıyordu. Elleri öne doğru uzanmış, avuçları yere bakıyordu. Gözlerini akrepten ayırmıyordu. Asma Koyotito gülüyor.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 Akrebin soktuğu bölge kızarmaya başlamıştı bile. O ana, iğnenin girdiği yeri bularak dudaklarını dayadı ve emmeye başladı. Emip tükürüyor, sonra yeniden emiyordu. Bu sırada Koyotito bangır bangır bağırıyordu. Kino, odanın içinde dolanıp duruyordu. Umarsızdı, ne yapacağını bilmiyordu. Bebeğin çığlıkları komşuların toplanmasına yol açtı. İşlerinde depreşen merakla evlerinden çıkıp Kino'nun kulübesine koştular.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 Bir eliyle mavi atkısını başına çekti, sonra atkının bir ucunda hazırladığı yere oturttu koyu titoyu. Öbür ucunu da durmadan inleyen oğlunun gözlerini ışıktan korumak amacıyla siper etti ve kapıya yöneldi. Kapıda biriken komşular itişerek Huana'ya yol açtılar. Kino da onu izledi. Evin çevresindeki çiti geçerek yıpranmış yolda hızlı hızlı yürümeye başladılar. Halk da onların ardından gidiyordu. ''Sorun artık.'' Yalnızca Kino ile Huana'nın olmaktan çıkmış, yürü halkının sorunu olmuştu. Hep birlikte tez ama sessiz adımlarla kasabanın merkezine yürüyorlardı. Önde Huana ve Kino, onların arkasında Juan Thomas ve hızlı yürüdüğü için göbeği titreyen Apolinya, daha arkadaysa komşular ve analarının yanı sıra koşan çocuklar.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 Uşak kapıyı biraz itti. Bir dakika bekleyeyim dedi. Yerlilerin diliyle konuşmuyordu. Efendime gidip söyleyeyim. Kapıyı kapattı ve sürgüledi. Güneş ışınlarının etkisiyle insanların kara gölgesi ak duvarların üstüne düşüyordu. Doktor odasındaki yüksek karyolada oturuyordu. Paris'ten gelme kırmızı ipek sabahlığını giymişti. Daraldığı için düğmeleri iliklendiğinde göğüs kısmı biraz sıkıyordu. Kucağındaki gümüş tepside yine gümüş bir kakao kabıyla çinmalı çok ince, küçücük bir fincan vardı. Baş parmağıyla işaret parmağı arasında tuttuğu fincan iri ellerine hiç yakışmıyor, gülünç oluyordu. Parmakları sanki şişmişti. Canı sıkılarak dudaklarını büktü. Giderek şişmanlıyordu. Yardanı sarkmış bu yüzden sesi kısılmıştı.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 Nasıldı özlüyordu Fransa'yı? Ne uygar bir yaşantıydı, diyordu kendi kendine. Uygar yaşantı olarak nitelendirdiği az bir gelirle, aş evlerinde yemek yiyip bir kapatmayla yaşayabilmekti. Kaba ikinci kez kakao doldurdu ve parmaklarının arasında bir bisküvi ufalayıp yedi. Bahçeden gelen uşak, odanın açık kapısında beklemeye başladı. Doktor, ne var?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 Parası var mıymış? diye sordu doktor. Ya canım, parası nereden olacak? Yeryüzünde yalnız ben mi parasız çalışmak zorundayım? Baktım artık. Git, sor bakalım parası var mı? Uşak, bahçe kapısını aralayarak bekleyenlere baktı. Bu kez, ihallilerin diliyle konuştu. Doktora verecek paranız var mı? Kino,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 Baş ve kıçları kıvrılmış bu son derece güzel sandalların tam orta yerinde bulunan prasya'ya gerektiğinde küçük bir latin yelkeni taşıyabilecek bir seren dikilebilirdi. Körpezde sapsarı bir kum şeridi uzanıyordu. Yalnız kıyıda kum yerini deniz kabuklarıyla deniz yosunlarına bırakmıştı. Yengeçler kumdaki deliklerinde fıkırdıyorlar, küçük ıstakozlar kumdaki veya molozların arasındaki ufacık yuvalarına girip çıkıyorlardı.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 Karayla deniz kimileyin birbirinden belirgin bir çizgiyle ayrılmışken kimileyin de birbirine karışıyor, onları ayıran çizgi bir düş gibi yitiyordu. Körpezde yaşayan halk bu nedenle olacak gözleriyle gördüğüne açık seçik gerçeklere inanmaz, imgeleminde canlandırdığına inanırdı. Görede tinsel değerler egemendi.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 Yeryüzünün her yanının böyle puslu olduğunu sanan bu insanlar için olağan yoktu. Üzerine bakır rengi sisin sarktığı su titreşiyor, sıcak sabah güneşinin ışınlarını yansıtarak gözleri kamaştırıyordu. Balıkçı halkın çalılardan yapılma evleri kasabanın sağ yanındaydı ve kumsaldan biraz içeri çekilmişlerdi. Kıyıda kanoları dizilmişti. Kino'yla Huana ağır ağır Kino'nun kumsalda duran kanosuna yaklaştılar.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 Ne var ki Yosun çok kolay ve parasız evde edildiğinden iyileştireceğine inanmıyordu Huan'a. Coyotito'nun midesine sancı girmemişti. Belki de Huan'a tam zamanında emip almıştı A'u'yu. Ama ilk göz ağrısı için duyduğu korku ve kaygıyı bir türlü silip atamıyordu yüreğinden. Çocuğunun iyileşmesi için değildi Tanrıya karışı. Artık bir inci bulmaktı dileği. Böylece doktora istediği parayı verip oğlunu iyileştirmesini sağlayacaktı.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 İspanya Kralı'nın Avrupa'nın en güçlü adamı olmasını sağlamış. Buradan elde ettiği parayla savaş giderlerini karşılar, ruhunun cennete gitmesi için görkemli kiliseler yaptırırmış. Fırfırlı kabarık eteklere benzeyen kül rengi istridiyeler, midyelerin üzerine tırmanmış, bir parça yosun kapmış yapışkan kabuklu istridiyeler eteklere sarılmıştı. Onların üzerinde ise pavuryalar dolaşıyordu.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 Sonra su duruldu. Artık her şeyi görebiliyordu. Yukarıda su yüzeyi ayna gibi parlıyor, ışıldıyordu. Kanoların dibini rahatlıkla görebiliyordu. Kino, çamur ya da kumla suyu bulandırmamaya dikkat ediyordu. Ayağını taşa bağlayıp ip halkaya geçirdi ve ellerini tez tez çalıştırmaya başladı. İstiridyeleri teker teker, kimi zamanda küme küme koparıyor, sepetine dolduruyordu.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 Ama belki tanrılar yardım ederdi. Yukarıda kanoda oturan karısının büyücü duası okunduğuna emindi. O ananın yüzü gerilmişti. Tanrıların elinden şansı koparıp almak istercesine yakarıyordu. Koyotito'nun şişmiş omzunun iyileşmesi için gerekliydi şans. Büyük birinci bulmalıydılar. İşte bu nedenle Kino yüreğindeki ezgiyi daha güçlü duyuyordu. Denizaltı türküsünün sözcükleri artık açık seçikti. Kino, gençliğin ve övincin verdiği güçle su altında zorlanmadan 2 dakika kalabilirdi. Böyle ki özenle en büyük kabukları seçmeye çalışıyordu. İstiridyeler kendilerine yönelilecek saldırıyı sezerek sıkıca birbirlerine kenetlenmişlerdi. Sağ yanında bir kaya çıkıntısı vardı. Üzerindeki istiridyeler koparılacak yeriliğe ulaşmamıştı henüz. Biraz ilerlediği ve bu kez daha küçük bir çıkıntı gördü. Altında çok iri bir diye tek başına uzanmıştı. Yanında yöresinde hiçbir arkadaşı yoktu. Yaşlı diye çıkıntının gölgesinde gizlenmiş, saldırılardan korunmuştu. Kabuğunu araladı. Kino bu aralıktan hayal meyal bir ışıltı gördü. Dudağa benzer kasların arasında parlayan bir şey vardı. Sonra kabuk kapandı. Yüreği daha hızla çarpmaya başladı.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 Göz aldanmış olabilirdi. İnsan, bu körpezin belirsiz ışığında gördüklerinin çoğuna inanmamalıydı. Çünkü görüntüler yanıltıyordu. Ne var ki Huana gözlerini ona dikmişti. Artık sabrı taşmıştı. Elini Koyotito'nun örtülü başına koydu. ''Aç onu.'' dedi yavaşça. Kino çakısını özenle kabuğun kenarından içeriye kaydırdı. Dokunduğu kasın gerildiğini duydu. Çakıyı ileri geri oynattıkça istiridyeyi kapalı tutan kas bölündü, kabuklarda ayrıldı. Dudağa benzer et biraz kıvrandı, sonra yatıştı. Kino eti usulca kaldırdı. İşte oradaydı koca inci. Ay denli kusursuz. Güneş ışınlarını önce yakalıyor, sonra arıtarak yansıtıyordu. Bir martı yumurtası kadar iriydi. Yeryüzünde bulunan en büyük inciydi. Bu ana soluğunu tutmuştu, belli belirsiz inledi. İnci türküsü yine çınladı Kino'nun kulaklarında. Ancak bu kez son derece belirgindi, gürdü, güzeldi, sımsıcaktı, utkuluydu. Bu görkemli incinin yüzeyine bakıp bir sürü düş kurabilirdi Kino. İnciyi artık neredeyse ölen etlerin arasından alıp avucuna koydu. Evirdi, çevirdi, çizgilerinin kusursuz olduğunu gördü. Huana kocasına yaklaşarak elindekine bakmak istedi. Bu el, Kino'nun doktorun kapısına vurup kanattığı eldi. Yarılan etler, deniz suyunun etkisiyle kirli beyaz bir renge dönmüştü. puana iç güdüsüyle babasının battaniyesinin üzerinde uzanan Koyotito'ya yaklaştı. Yosunlardan hazırladığı lafayı kaldırıp omzuna baktı. Kino diye haykırdı. Kino gözlerini inciden ayırdı.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 Kino'nun incisi vardı ve ona erişmelerini engelleyen tek kişi Kino'ydu. İşte bu nedenle şaşılası bir hızla Kino herkesin düşmanı olmuştu. Haber kasabada kapkara, kötü, şeytanca duygular uyandırdı. Bu kara çökele kakrebe benziyordu. Burnuna yiyecek kokusu gelen açlığa, sevgiye susamış yalnızlığa benziyordu. Kasabanın zehir keseleri ürettikleri zehri saçmaya başladılar kin doldurdu o yörede yaşayan her insanın yüreğini. Bu duygu giderek öyle yoğunlaştı ki, kasabayı sardı, yaptığı basınçla patlayacak denli şişirdi. Kino'yla Hoana bütün bunlardan habersiz, çok mutlu ve coşkuluydular. Üstelik herkesin bu duygularını paylaştığını sanıyorlardı. Hoan, Thomas ve Apolonya gerçekten sevinçliydiler. Akşam üzeri güneş,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 Ağaç kurbağalarının çığlıkları, kara kurbağalarının çıkardıkları sesler kötülük türküsünü anımsatıyordu ona. Kino titredi, battaniyesine daha sıkıca sarıldı. Burnuna dek çekti. İnci hala elindeydi. Sıcaklığını, parlaklığını avucunun içinde duyabiliyordu. Kulübeden gelen seslerden Hohanna'nın ekmek hazırladığını anladı, sonra sacın üzerinde pişirecekti. Kino arkasına dönünce...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 Hocanın başında oturan Huana ayağa kalkıp geri çekildi. Bebeğin yüzünü atkısının saçaklarıyla örttü. Doktor, Huana'ya yaklaşıp elini çocuğa uzatınca kadın sıkıca kavrayıp göğsüne bastırdı bebesini. Ve yüzünde yalazların gölgesi oynaşan Kino'ya baktı. Kino başını salladıktan sonra ancak Huana bebeği doktora verdi. ''Işığı tut'' dedi doktor. Uşak feneri tutunca doktor bebeğin omzundaki yaraya baktı. Sonra düşündü biraz ve bebeğin göz kapaklarını çevirip baktı, başını salladı. Bu arada Koyotito ondan kurtulmaya çalışıyordu. Tam düşündüğüm gibi, dedi. Zehir taa içerlere işlemiş. Birazdan etkisini gösterecek. Gel de bak. Çocuğun göz kapaklarını gösteriyordu. Bak, nasıl da mavi. Kino kuşkuyla baktı.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 Gözlerinin üzerinde yalaz rengi benekler olan cılız, kara köpek yavrusu Kino'nun kapısına gelip içeri baktı. Kino bakışlarını ona çevirince keyifle gövdesinin arka çeyreğini titretti. Kino başını öbür tarafa çevirince de üzüldü. İçeri girmedi. Ama kendinden geçerek büyük bir ilgiyle izledi Kino'nun küçük toprak kaptaki fasulyeyi yiyişini. Kino kabı mısır ekmeğiyle sıyırıp ekmeği yedi. Sonra biraz pulku içerek...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 Gözlerini doktorun açık duran çantasından ve içinde ak toz bulunan şişeden ayıramıyordu. Sancı giderek azaldı ve Koyotito doktorun kollarında gevşedi. Sonra derin bir iç çekti ve uykuya daldı. Kusmaktan yorgun düşmüştü. Doktor çocuğu Huan'a'nın kucağına verdi. Artık iyileşir, dedi. Savaşı kazandım. Huan'a tapınarak baktı ona. Doktor çantasını kapadı.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 onun iyi yanlarını yok etse yazık olurdu. Ya iyi yürekli Hoana, dediler. Ya güzel oğulları, Koyotito ve daha doğacak olanlar. İncinin onları yok etmesi ne acı olur. Kino ile Hoana o sırada yaşamlarının en coşkulu sabahını yaşıyorlardı. Bir de oğullarının doğduğu sabah böyle olağanüstüydüler. O gün gelecek günlerdeki yaşantılarını düzenleyen gün olacaktı. Bundan sonra bir olayın tarihinden söz ederken...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 ''Dedi Juan Thomas. Ama adam kasabadan ayrılmış ve bir daha dönmemiş. Sonra başkasını tutmuşlar. O da incilerle birlikte yitivermiş. Ne gören olmuş, ne duyan. Böylece ince avcıları bu yolun sağlıklı olmadığını görüp, incilerini kasabadaki alıcılara satmayı yeğlemişler. ''Biliyorum.'' dedi Kino. ''Babam anlatırdı. Aslında iyi düşünmüşler. Ama dinimize aykırıymış. Peder öyle demişti.''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 Bir yandan da gözlerini kırpmadan acımasızca dik dik bakıyordu ona. Tıpkı bir atmaca gibi. Ve masanın altındaki sağ eli madeni parayla gizlice oynuyordu. "Birincim var," dedi kino. O görkemli inciden sıradan bir şeymiş gibi söz etmesi, kino'nun yanında duran abi Huan Tomas'ın hoşuna gitmemişti. Komşular kapıda birikmiş içeriği gözetliyordu. Kimi çocuklar görebilmek için pencere parmaklıklarına tırmanmışlar.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 Eğer gerçek dediğin gibi ise biz yaşamımız boyunca aldatılıyoruz demektir. Kino 1500 peseyi alsa iyi ederdi dediler kimileri. Hiç dağım sanacak para değildi çünkü. O denli çok parayı kino nerede görmüştü. Doğrusu inatçı bir aptaldu. Ya bir de gerçekten başkente gidip de incisini alıcı bulamazsa. Üstelik kasabadaki tüccarada meydan okudu dediler başkaları.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 Şimdi de akşam yemeği için mısır ekmeğini hazırlıyordu. Juan Thomas içeri girdi ve Kino'nun yanına bağdaş kurup oturdu. Uzun süre konuşmadı. Sonunda Kino sordu. "Başka ne yapabilirim?" "Hepsi birer dolandırıcı." Juan Thomas kardeşini onaylamasına başını salladı. Kendisinden büyük olduğu için Kino abisine akıl danışıyordu. "Bilemiyorum," dedi Juan Thomas.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 ''Dedi Juan Thomas ve ayağa kalktı. ''Tanrı seni korusun'' dedi Kino Abi'ine bakmadan. Ağzından dökülen sözcükler öyle soğuktu ki kendisi bile ürpermişti. Juan Thomas gittikten sonra daha uzun süre Kino yatağında oturdu. Uyuşukluk çökmüştü üstüne. Biraz da umutsuzluğa düşmüştü. Her yol kapalı görünüyordu. Kulaklarında yalnızca düşmanın türküsü çınlıyordu. Aklı geriye, halkının verdiği armağana aitti.''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 Yanağında kulağından çenesine doğru derin bir kesik vardı. Derin, kanayan bir bıçak yarası. Bilincini kısmen yitirmiş gibiydi. Başı bir yandan öbür yana sallanıyordu. Gömleğin yırtılmış, pantolonu aşağı düşmüştü. Hoana kocasını yatağa oturttu. Yüzünde pıhtılaşmaya başlayan kanı eteğiyle sildi. Küçük bir ile pulku getirdi. İçsin diye. Kino, olayı usundan kovmak için durmadan başını sallıyordu. Kimdi diye sordu Huana. Bilmiyorum dedi Kino. Görmedim. Şimdi Huana toprak kapla su getirmiş kocasının gözündeki yarayı temizliyordu. Oysa şaşkın şaşkın gözlerini boşluğa dikmişti. Kino, kocam dedi Huana ve Kino gözlerini karısına çevirdi. Beni duyuyor musun? Duyuyorum dedi duygusuzca. Kino, bu inci kötülüğün ta kendisi. O bizi yok etmeden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 Öyle özenle çalışıyordu ki, ocak taşını kaldırırken bile hemen hemen hiç ses çıkarmadı. Sonra bir gölge gibi kapıya yöneldi. Asma yatağın yanında durarak, bir an Koyotito'ya baktı ve kulübeden dışarı çıktı. Kino öfkelendi, öfkesi köpürüp taştı. Ayağı fırladı ve sessizce karısını izlemeye başladı. Tez tez kıyıya yürüyen Huana'nın ayak seslerini duyabiliyordu. Öfkeden kuduruyor, tepese atıyordu. Huana, bahçeyi çevreleyen çiti açtı.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 İnciyi yitirdim. Bu ana kocasını hasta bir çocukmuşcasına avutuyordu. Sus dedi. İncim burada. Yolakta bir taşın arkasında buldum. Beni duyuyor musun? İncim burada. Anlıyorsun değil mi? Bir adam öldürdün. Kaçmalıyız buradan. Bizi arayacaklar, izleyecekler. Anlıyor musun? Gün ağarmadan buradan gitmiş olmalıyız.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 Mangroğulara asılı kalıyordu. Büyük babasından kalan Kano, kim bilir kaç kez boyanmıştı. O Kano yarılmıştı. Aklını almayacağı kadar büyük bir kötülük yapılmıştı. Bir insan öldürmekten daha kötüydü bir Kano öldürmek. Çünkü Kano'nun oğulları olmazdı. Kendini savunamazdı ve yaralı bir Kano iyileşemezdi. Şimdi Kino'nun öfkesine bir de acı eklenmişti. Acıyla gerilmiş, hayvanlaşmıştı.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 Evine koşarken biri de ona doğru geliyordu. Huanaydı. Koyotito'yu kucağına almış, Kino'nun omuzlarını örttüğü battaniyeyi sıkıca kavramıştı. Çocuk ürkmüş, inliyordu. Huan'a çok korkmuş, gözleri yuvalarından uğramıştı. Kino, evinin yanıp kül olduğunu gördü. Karısına hiçbir şey sormadı. Çünkü biliyordu. Huan'a yine de anlattı. Didik didik her yanı aramışlar, yeri kazmışlar.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 Çünkü onlar Kino, Huana ve Koyotito'nun yanan evde olduğunu sanıyorlardı. Juan Thomas'ın evi hemen hemen Kino'nun evinin aynısıydı. Zaten bütün çalıdan yapılma evler birbirine benzerdi. Hepsinin duvarlarından içeriye ışık ve hava sızardı. Öyle ki Huana ile Kino köşede otururken gökyüzüne çıkan yalazları görebiliyorlardı. Yalazlar çılgınca öfkeyle yükseliyorlardı. Sonra damın çöküşünü gördüler... Ve yangın birden söndü. Tıpkı birden başladığı gibi. Dostlarının ağlayışlarını, haykırışlarını, Apolonya'nın acı çığlıklarını duyabiliyorlardı. Apolonya, ölenin en yakın kadın akrabası olarak ağa tokumaya başladı. Bir ara Apolonya, başındakinin eski atkısı olduğunu sezdi ve yeni, güzel atkısını almak üzere eve koştu. Duvarın dibindeki kutuyu araştırırken, Kino'nun sesini duydu. ''Apolonya, ağlama, bize bir şey olmadı.'' ''Nasıl geldiniz buraya?'' diye sordu. ''Şimdi hiçbir şey sorma.'' dedi Kino. ''Hemen git Juan toması buraya getir. Başka kimseye de sakın bir şey söyleme. Bizim için son derece önemli.'' Apolonya bir an durdu. Elleri umarsızca önüne düştü. ''Olur kardeşim.'' dedi sonra. Birkaç dakika içinde Juan Thomas geldi. Bir mum yaktı ve korkudan bir köşede çömelen Kino ile Juan yanına gitti. ''Apolonya, kapıya göz kulak ol.'' ''Kimseyi içeri alma.'' dedi. Juan Thomas Kino'dan büyüktü. Buyururcasına sordu. ''Anlat kardeşim, ne oldu?'' ''Karanlıkta saldırıya uğradım.'' dedi Kino. ''Ve boğuşurken adamı öldürdüm.'' ''Kimi?'' diye sordu Juan Thomas. ''Bilmiyorum, çok karanlıktı. Göremedim. Zaten her şey, her şey karanlık. Yanım, yörem karanlık. Hep şu inci yüzünden.'' dedi Juan Thomas. İncide de uğursuzluk var.'' ''Satmalıydın onu. Satıp kurtulmalıydın uğursuzluktan. Belki hala satabilir ve eski erincine kavuşabilirsin. Nasıl olur? Canından daha değerli olan onurumu kırdılar. Aşağıladılar beni. Kanımı deldiler. Evimi yaktılar. Üstelik çalıların arasında da bir ölü var. Artık kurtuluş umudu yok. Bizi saklamalısın kardeşim.'' Kino dikkatlice cevabine bakıyordu.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 Denizin üzerindeki bulut kümelerini asılıyordu. Bir süre sonra yel bulutları sürükledi, gökyüzü durulaştı, kum ve toz kar gibi savrulmaya başladı. Akşam yaklaşırken Juan Tomas kardeşiyle uzun uzun konuştu. ''Nereye gideceksin?'' diye sordu. ''Kuzeye'' dedi Kino. ''Kuzeyde kentler olduğunu duymuştum.'' ''Sakın kıyıyı izleme'' dedi Juan Tomas. Kıyı araştırmak üzere harekete geçiyorlar. Kentteki tüccarlar peşini bırakmayacak. Seni her yerde arayacaklar. İncin hala yanında mı? Yanımda, dedi Kino. Saklayacağım. Birini armağan edebilirdim. Ama etmedim. Başıma bela olmasına karşın saklayacağım. Çünkü bu inci benim yaşamım. Bakışlarında neler okunmuyordu ki? İnat, öfke, kıyıcılık. O sırada Koyotito ağladı. Huana onu susturmak için bir ninni mırıldanmaya başladı. ''Yel esmesi iyidir.'' dedi Huan Thomas. ''Ayak izleriniz belli olmaz.'' Karanlık basınca ayrıldılar evden. Ay henüz yükselmemişti. Huana Coyotito'yu sırtına yerleştirmiş, atkısıyla da iyice sarmıştı ve çocuk yanağını annesinin omzuna dayamış uyuyordu. Bebeği saran atkının bir ucu Huana'nın burnunu koruyor, sağlığa dokunan havayı solumasını engelliyordu.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 Yel dindiğinden ayak izleri kalacaktı. Neyse ki kasabadan oldukça uzaktaydılar. Belki artık hiç kimse onları izlemeyecekti. Kino bir teker bıraktığı izde yürüyor, Hoana da peşinden gidiyordu. Sabahleyin kasabaya giden büyük bir araba yoldan geçince ayak izlerini silecekti. Gece boyunca aynı hızda yürüdüler. Bir ara Koyotito uyandı. Hoana onu kucağına aldı. Uyuyana dek de kollarında taşıdı.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 Boğazından koyu kan sızıyordu. Hemen ekledi. Önce büyük bir kilisede evleneceğiz. İnci de, yumruklanmış yüzünü, Karanlıkta sürünerek eve gelişini gördü. Oğlumuz, Okuma yazma öğrenecek, Dedi kendinden geçerek. Bu kez, Koyotito'nun ilaçtan şişmiş ve kızarmış yüzünü gördü. Kino, Inci'yi yeniden gömleğinin cebine yerleştirdi.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 taş gibi sessizdi, durgundu. Kino'nun yumruğunu indirdiği ağzı hala şişti. İri sinekler çenesindeki yaranın çevresinde dolanıp duruyorlar ama o aldırış etmiyor, bir gözcü gibi kımıldamadan oturuyordu. Coyote uyandığında önüne aldı, kollarını oynatmasını, tekme atışını izledi. Çocuk anasının yüzünde gülümseme belirine de güldü, konuştu. Fohana yerden bir dal alıp gıdıkladı oğlunu. Sonra da bohçasında taşıdığı sudan biraz içirdi.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 dedi Huan'a. Kaçalım. Kino yanıt vermeyince devam etti. Beni sağ bırakırlar mı sanıyorsun? Ya oğlumuzu? Onu sağ bırakırlar mı sanıyorsun? O ananın dürtüsü Kino'yu etkiledi, dudakları gerildi, gözlerini yine öfke bürüdü. Kaçalım dedi. Dağlara gidelim. Oralarda izimizi bulamazlar belki. Kino çılgına dönmüştü. Birkaç kapsu ve biraz yiyecekten oluşan bohçayı toparlayıp sol elini aldı, uzun bıçağını da sağ eline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 Sonra boğucu sıcaklığa ve yılanların tıslayışıyla karıştı. Artık Kino'yu tepeden tırnağa etkileyecek denli güçlü değildi. Ama ağusunu gizlice yüreğini akıtıyordu. Yürek atışları ise türkünün ritmiydi. Yol dikleşmeye başlamıştı ve dağa tırmandıkça kaya parçaları giderek büyüyordu. Artık avcılardan epice uzaktaydılar. Biraz dinlendiler. Kino iri bir kaya parçasına tırmandı. Geriye dönüp donuk topraklara baktı. Ancak düşmanlarını göremedi at sırtındaki uzun boylu adamı bile. Huana, iri kayanın gölgesine çömeldi. Su kabını çıkarıp, Coyotito'nun dudaklarına dayadı. Çocuğun kurumuş dili, suyu istekle emmeye başladı. Kino, yanlarına dönünce Huana başını kaldırdı ve kocasının ayak bileklerine baktığını gördü. Taşlardan, çalılardan kesilmiş, tırmalamıştı. Hemen eteğini çekiştirerek örttü, sonra suyu Kino'ya uzattı. Ama o istemedi. Huana'nın yorgun yüzünde gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Kino çatlamış dudaklarını diliyle ıslattı. Huana, dedi, ben yoluma devam edeceğim. Siz saklanacaksınız. Onları peşimden dağlara sürükleyeceğim. Avcılar beni izlerken siz kuzeye gideceksiniz. Loreta ya da Santa Rosalia'ya. Sonra eğer kaçabilirsem yanınıza geleceğim. Başka çıkar yol yok. Huana bir an kocasının gözlerine baktı. Jo dedi. Seninle geleceğiz. Yalnız olunca daha iyi giderim, dedi sertçe. Benimle gelirsen Koyutito'yu daha büyük tehlikeye atmış olursun. Hayır, dedi Huana. Ayrılmak zorundayız. Sağduyulu olalım. Hem ben öyle istiyorum, dedi Kino. Seninle geliyoruz, dedi Huana. Belki Cayar diye Kino karısının yüzüne baktı. Gözlerinde duraksama ya da korku aradı. Ancak hiçbirini bulamadı. Umarsızca omuzlarını silkti.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 bir o yana bir bu yana gidiyordu. Kimileğin güneye sapıyor, orada bir işaret bırakıp yine çıplak taşların üzerinden geri dönüyordu. Artık yol konu dikleşmişti. Soluğu kesiliyordu. Güneş alçalmaya başlamıştı. Dağın çıplak taş çıkıntılarına doğru iniyordu. Kino yönünü karanlık ve gölgeli bir yarığa çevirmişti. Uzakta bir yeşillik gördü. Çok uzaktaydı. Ancak su bulma olasılığı oralara gitmeye değerdi. Hem bu yarığı aşınca öteki sıra dağlara giden bir yol bulabilirlerdi belki. O dağlardaki kayalar yürümeye elverişliydi. Aslında yeşilliğe doğru gitmemesi gerekirdi. Çünkü avcılar da onun gibi düşünebilirlerdi. Ne var ki boş su kapları böyle düşünmesini engelliyordu. Ve güneş alçalırken Kino ile Huana yarağa doğru dik yamacı tırmanmaya çalışıyordu. Yükseklerde boz renkli, çatık kaşlı bir tepenin altında taşların arasında küçük bir su kaynağı vardı.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 Huana diz çöküp önce Koyotito'nun gözünü yıkadı, sonra kaba su doldurup oğluna içirdi. Koyotito da bitkindi, huysuzlanıyordu. Annesi emzirmeye başlayana dek de ağlayıp durdu. Kino da çok susamıştı. Duru sudan uzun süre kana kana içti. Suyun kıyısına uzanıp oğlunu emziren Huana'yı izledi. Az sonra suyun üzerinden aşıp aktığı basamağın ucuna gidip dikkatle uzakları gözlemeye başladı. Gözleri bir noktaya takıldı ve kas katı kesildi.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 en geniş uyuya girdi, uzandı, dışarıdan görünmesine olanak yoktu. Hemen Huan'a'nın yanına döndü. ''Şu uyuya çıkmalısın. Orada saklanırsak belki bizi bulamazlar.'' dedi. Huan'a hiçbir şey sormadan su kaplarını ağızlarına dek doldurdu. Kino karısının mağaraya tırmanmasına yardım etti. Sonra da bohçayı yukarı çıkardı. Huan'a hiçbir şey sormadan su kaplarını ağızlarına dek doldurdu. Kino karısının mağaraya tırmanmasına yardım etti.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 Onlar yolu izleyip yukarı çıkınca biz aşağı sıvışır, düzlüğe ineriz. Yalnız olan sesini çıkarır diye korkuyorum. Dikkat et de ağlamasın. Ağlamayacak, dedi Huana ve oğlunun yüzünü kendininkine yaklaştırdı ve gözlerinin içine baktı. Koyotito da ciddi ciddi ona baktı. Oğlumuz neler olduğunu anlıyor, dedi Huana. Şimdi Kino mağaranın girişinde uzanmış, çenesini çapraz yaptığı kollarına dayanmıştı.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 ''Ancak böyle kurtulabiliriz. Yoksa sabahleyin bulurlar bizi.'' ''Tanrı seni korusun.'' dedi Huan'a. Sesi titriyordu. Kino karısına daha da yaklaştı. İri gözlerini görebiliyordu. El yordamıyla oğlunu aradı ve başına okşadı. Sonra Huan'a'nın yanağına dokundu, genç kadın soluğunu tuttu. Mağaranın girişinde Huan'a Kino'nun ak giysilerini çıkardığını gördü. Kirli ve paramparça olmalarına karşın gecenin karanlığında dikkat çekebilirlerdi. Esmer derisi Kino'yu daha iyi gizleyebilecekti. Boynundaki muskanın asılı olduğu ipi uzun bıçağının sapındaki halkaya geçirdi. Bıçak göğsünde sallanıyordu. Artık iki eli de boştu, Huana'ya dönmedi. Mağaranın girişinde kara bir gölge gibi çömeldi. Bir an öylece kaldı, sonra sessizce gitti. Huana, mağaranın girişinde oturup gözetlemeye başladı. Dağdaki deliğinden çevresine bakanan bir baykuşa benziyordu.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 Onların dönüşünü görenlerden kimileri belki de hala yaşıyorlardı. Babalarından, büyük babalarından duyanlarsa hiç unutmaz, duyanlarsa hiç unutmaz. Ailenin öyküsünü kuşaktan kuşağa aktarırlar. Çünkü olayı kendi başlarından geçmiş sayarlar. Çocuklar her yana koşup Kino'yla Huan'a'nın geri döndüğünü kasabalılara duyurduklarında akşam olmak üzereydi. Herkes onları görmek için sokaklara döküldü.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 Kötülük amaçlayan gözler Kino'nun gözlerine bakıyorlardı. Şimdi göle düşen adamın korku dolu gözlerini görüyordu incinin yüzeyinde. Ve işte koyu Tito. Küçük mağarada kanlar içinde uzanmıştı. Başından vurulmuştu. İnci çok çirkindi. Rengi kararmıştı. Kötü huylu bir ur gibiydi. Kino, inci türküsünü duydu ama aynı ezgi bu kez bozuk çıkıyordu.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 Yukarıda suyun yüzeyi yeşil renkli bir aynayı andırıyordu. Ve inci denizin dibinde uzanmıştı. Bir yengeç seyirtti ve bir kum bulutu yükseldi. Kum yeniden dibe çökerken inci de gitti Ve inci türküsü bir fısıltıya dönüştü, sonra da yitip gitti. Son